Müfredat ve Sistem Ne Kadar Masum Murat Müslihan Kalbi ve aklı selametli olan herkes, günümüz okullarının çocuklarımıza İslami ve ahlaki hiçbir şey kazandırmadığını, aksine Yüce Rabbimizin fıtrata yerleştirdiği ne kadar takva kırıntısı varsa, bunları çocuklarımızdan, söküp aldıklarından zerre kadar şüphe etmez. Peki, eğitime getirilen sisteme ne demeli? Artık devlet çocuklarımıza Kur'an, siyer ve temel dini bilgiler gibi dersler vermektedir. Ayrıca bu devletin başbakanı, aleni bir şekilde dindar bir nesil yetiştirmek istediklerini söylemiştir. Bunu nasıl anlayacağız? şeklinde bir soruyla karşı karşıya kalırsak cevabımız şu olur. İfsat kanallarını kuruluşundan bu yana kullanan bu sistem, elbette ki bununla yeni bir ifsat açılımı amaçlamaktadır. Çocuğumuza bu tür derslerinde öğretilecek olması, zehrin topluma altın tepsilerde sunulması demektir. Sistem, geçmiş dönemlerde bu okulların meşruiyetini bir türlü kabul ettiremediği muvahhid Müslümanlara, bu yolla, bakın biz sizin çocuklarınıza dini de öğretmekteyiz mesajı vermektedir. Ayrıca tevhidle muhatap olup, çocuklarına bu küfür yuvalarından alma ihtimali olacak insanlara da, Sakın bu radikallere inanmayın, bakın İslami eğitim veriyoruz mesajını vermek suretiyle bir tehlikeyi bertaraf etme çobası içine girmektedir. Ancak bu ucuz numara sadece imanın ve İslam'ın kendisi için bir şey ifade etmediği insanlarda tutmakta, şeytanın ve tağutun esaretine hiçbir şekilde boyun eğmeyen, çocuklarına değer veren Müslümanlara ise zarar vermemektedir dindar bir nesil yetiştirme ütopyasına gelecek olursak deriz ki, bu sistemin müfredatına şöyle bir göz atalım. Acaba sistem, din dışındaki pozitif ilimler diye isimlendirilen ilimlerde bile mütehassıs bir nesil yetiştirebilmiş midir? Veya herhangi bir ilimde mütehasızlığı da bir kenara bırakalım, bu sistemin okulları insan yetiştirebilmiş midir ki, sözüm ona dindar bir nesil yetiştirebilsin? Evet, bu ay bu köşemizde, Sizlere açıklamaya çalışacağımız konuda işte tam budur. Sistemin kendi okullarında uyguladığı müfredatı, ilmi ve nazari bir bakışla eleştirmek bu ayki yazımızın konusu olacaktır. Tabii ki de bu eleştiri kapsamlı bir eleştiri değil, sadece yazarın tecrübi olarak gördüklerine dayalı bir eleştiri olacaktır. Rabbimizden bizlere yardım etmesini niyaz ederiz. Deneme tahtası haline getirilen çocuklar Sistemin okullardan sorumlu bakanlığı bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığıdır. Lakin bu bakanlık tamamen bağımsız olan, kendi sistemiyle hareket eden bir bakanlık değildir. Bu bakanlık, her gelen hükümetin Milli Eğitim Yasası adı altında çıkardığı yasalarla, A'dan Z'ye kadar değiştirdiği bütün yönetmelik, müfredat ve sistemi uygulamakla memurdur. Evet, bu sistem her dönem değiştirilmektedir. Mesela 2003 yılında yürürlüğe konulan İlköğretim kurumları yönetmeliğinde iki yıl içerisinde beş değişikliğe gidilmiş olması bu gerçeğin tek örneği değildir. Bunun zararını idrak edebiliyor musunuz? Yani çocuğumuz bu kurumlarda sürekli olarak her gelen hükümetin bir deneme tahtası haline getirilmekte, gelen hükümet bir önceki hükümetin sistemini tam bir enkaz devraldık diyerek değiştirince, Çocuğumuz net bir şekilde bir müfredat zulmüne maruz kalmaktadır. Bakın şimdi de İslamcı olduğunu söylenen ki İslam ismi onlardan biridir bir hükümet var ve 4 artı 4 artı 4 diye bir sistem getirdi. Bunun çocuklar üzerindeki tezahürlerini de çok yakında göreceğiz. Şüphesiz bu sistemin devamlılığı da bir sonraki hükümet gelene kadardır kast sisteminin başka bir versiyonunun uygulandığı okullar. Buna, kendi yaşantımdan bir örnek verebilirim. Okula gittiğimiz dönemler, iş eğitimi adında bir ders vardı. Bu derste bir takım el işleri yapılarak, güya çocukların becerileri geliştirilmeye çalışılırdı. Öğretmen, bir sonraki haftaya kadar, tedarik edilmesi gereken bir takım malzemelerin listesini verirdi. Ancak bu malzemeleri tedarik edebilmek hiç de o kadar kolay değildi. Çünkü o yıllarda, hep zengin, parası olan insanların çocukları okumuyordu. Bilakis yama üstüne yama yapan, ödünç ayakkabılarla bütün bir sezonu geçiren, giyecek paltosu olmadığı için sürekli hasta olan çocuklar da bu okullarda vardı. Ancak sistem bunları göz ardı etmiş, paltosu olmayan çocuktan gazoz ağacı yapmasını, ayakkabısı olmayan çocuktan kibrit çöplerinden çerçeve yapmasını, beslenme çantası boş olan çocuktan kartondan ev yapmasını talep etmiştir. Evet, bu malzemeler bu çocuklardan istenirdi. Fakat bu çocuklar bu malzemeleri getiremezdi. Getiremedikleri zamanda ya o dersten kalırlardı ya da hem dersten kalıp hem de öğretmenin gazabına maruz kalırlardı. Aynı şey resim, beden eğitimi gibi derslerde de mevcuttu. Çocuğuna kıyafet dahi alamayan babadan devlet eşofman almasını beklemekte ve bu isteğini pervasız bir şekilde sürdürmekteydi. Amacımız acıtasyon yapıp insanları bir duygu hezeyanına sürüklemek elbette değildir. Amacımız sadece sosyal ve ekonomik olan farklılıkların sistemin gözünde herhangi bir değer ifade etmediğini ortaya koymaktır. Ki bu sistem kendi dilini konuşmadığı için kaç çocuğumuzu heder etmişti hatırlayın. Ezberci Sistemin Vasıfsızlaştırdığı Çocuklar Aslında ezbercilik okullarda uygulanan sistemin en kısa adıdır. Yani çocuğun bilgiye fazla önem vermeden, sadece bir üst sınıfa geçebilmek için ya da öğretmeninden korktuğu için ya da öğretmeninin gözüne girebilmek için önüne konulan şeyi sadece ezberlemesidir. Öğrenci, ezberlemiş olduğu bu bilgiyi bir üst sınıfa kadar unutmaktadır. Çünkü onun için önemli olan bilginin değeri değil, sınıfı geçebilmektir. Mesela 10 sene okudum ama aklımda herhangi bir şey kaldı mı diye sorarsanız, buna vereceğim yanıt olumsuz olacaktır. Ve ben okul dönemi boyunca, ''Aa bu bilgi faydalı ve gerekli bir bilgi'' mantığıyla ders çalışan bir kişiye rastlamadım. Hep şunu ezberleyeyim de, şu öğretmenin dersinden geçeyim, ''X hocanın dersi mi? Eyvah ben bu derse ezberlemezsem bu hoca beni perişan eder'' sözlerini sarf edip, ders çalışanlara rastladım. Ben de bu mantıkla ders çalışıp, bu mantıkla sözde öğrenim görüyordum. Ancak ezberle kafada kalan bu bilgi, sene sonuna kadar, hatta bir sonraki derse kadar belleğimizde kalmıyordu. Peki ya sonuç? Sonuç, vasıfsız, senelerini verdiği okuldan hiçbir şey alamamış bir nesil, yani kocaman bir sıfır. Bu yazıyı okuyan kişi, şayet okul okumuşsan, bana şu sorunun cevabını verebilir misin? Bana biyolojiden ne anlatabilirsin veya kimyadan, o da olmazsa matematik, peki ya edebiyat? Biliyorum cevap yok. Çünkü sen de benim ders çalıştığım mantıkla ders çalışıyordun. Eminim ders çalışma sebebin bilgiyi özümsemek değildi. Düşünün, ömrünüzün en verimli anlarını bu korumlarda geçiriyorsunuz, ancak bilginin kırıntısını bile öğrenemiyorsunuz. Ne kadar yazık. Sistemin gençleri vasıfsızlaştırmasının bir başka şekli de bu okullara giden çocukların işsiz kalmaları ve başka herhangi bir alanda istihdam edilememeleridir. Meseleye dair okumuş olduğum şu satırları paylaşmak isterim. Bu satırların yazarı Ebu Hasan Ennedvi'dir. Kendisi, İslami bölgelerdeki eğitim nasıl yönlendiriliyor isimli eserinde şöyle diyor. Eğitim işsizliği arttırmıştır. Ve böylece halkın eski sorunlarına yeni bir sorun eklenmiştir. Bu sorun, hiçbir mesleği olmayan, işsiz bir topluluğun ortaya çıkmasıdır. Bunun sebebi, bu grubun okumak ve yazmaktan başka hiçbir işi iyi yapamamalarıdır. Hükümetin onları istihdam etme gücü de oldukça sınırlıdır. Elbette ki bütün mezunlara iş veremez ya da bütün eğitimlerle ilgilenemez. Böylece gelişmiş ülkelerdeki eğitim görmüş kimselerin işsizlik sorunu çözümü olmayan şiddetli bir krize dönüşmüştür. Yazılanlar bizim vakamızı ne kadar da güzel özetliyor değil mi? Bir kitaptan iktibas olarak şu notu da bu gerçeğin altında paylaşmakta fayda görüyorum. Bilindiği üzere Türkiye'de liseyi bitiren kişilerin lise diplomasıyla işe girebilmeleri neredeyse imkansızdır üniversite bitiren birçok kişi bile iş bulamıyor. Üniversiteyi kazanmak da kolay değil. YGS, LYS sınavlarına her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi giriyor ve bunlardan sadece 100-150 bini işe yarar bir üniversiteye girebiliyor. Tabii iş üniversiteyi kazanmakla da bitmiyor. Örneğin eğitim fakültelerinden mezun olup öğretmen olmaya hak kazananların hepsi öğretmen olamıyor devlet okullarında öğretmen olabilmek için bir de KPSS sınavına girmeleri gerekiyor. Çünkü devletin saçma politikalarından dolayı, her yıl 100-150 bin öğretmen adayı mezun olurken, devlet bunlardan sadece 10-15 bin kişiyi istihdam edebiliyor. Sonuç olarak, Türkiye'de 12 senelik eğitim sonunda liseden mezun olan 100 öğrenciden sadece 10 tanesi üniversiteyi kazanabiliyor ve üniversiteyi kazanıp, Mezun olan on kişiden de sadece bir kişi iş sahibi olabiliyor. Ezberci sistem nesli itikadi ve ahlaki yönden dejenere ettiği gibi sosyal ve ekonomik olarak da dejenere etmektedir. Sistemin en önemli gelir kaynağı sınavlar. Sistemin müfredatının bozukluğundan bahsedip sınav sistemini es geçmek olmaz. Evet, sınavlar sistemin hazinesine hazine ekleyen en büyük gelir kaynağıdır. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'de kaç tane sınav var? Benim aklıma şunlar geliyor. Liseye giriş sınavı, üniversiteye giriş sınavı, yüksek lisans sınavı, memurluk sınavı vesaire. ufak bir matematik hesabıyla, bu sınavlara katılım sayısıyla, bu sınavlara kayıt için yatırılan paraları çarparsak, ortaya çok ciddi bir meblağ çıktığı görülecektir. Ne kadar karlı bir ticaret değil mi? Buna bir de üniversiteye girdikten sonraki harç paralarını eklersek, Karın boyutu net bir şekilde anlaşılacaktır. Okullarda yapılan sınavlarda bir o kadar anılmaya değer. Bu sınavlarda öğretmenleri tarafından çocuklara sorular sorulur. Ancak öğrenci bir önceki başlıkta anlattığımız gibi bilgiyi özümsemediğinden dolayı veya daha kolayı varken zoruyla uğraşmamak adına kopya seçeneğini tercih eder. Ben de bu yola çokça başvururdum. Amaç diplomaysa bu yolda her şey mübahtır değil mi? Eminim senin de hala ballandıra ballandıra anlattığın kopya hadiselerin olmuştur. Olayın vahametini şöyle izah edebiliriz. Bu okullardan mezun olan insanlar, örneğin polis oluyorlar. Kim öğrencilik hayatı birilerini kandırmakla geçmiş bir polisten asayiş bekleyebilir ki? Ya da bunların bazıları hakim oluyor. Öğrencilik hayatı başkalarına adilane davranmadan geçmiş olan bu hakimlerden kim adil hüküm vermesini bekleyebilir ki? Bunlar doktor oluyorlar. Bu doktordan hastayla itina ile ilgilenmesini kim bekleyebilir ki? Son zamanlarda bu konuya dair birçok haber çıktı. Eminim siz de karşılaşmışsınızdır. YGS sınavındaki kopya iddiaları, KPSS'deki aynı iddialar akla yukarıda sorduğumuz sorulara getiriyor. Çocukluğu ve gençliği başkalarını kandırmak üzerine kurulmuş olan insanlardan kim mesleğin hakkını vermesini bekleyebilir ki? Ya da mesleği bir kenara bırakalım, kim bu insanlardan diğer insanlara karşı insanca davranmasını bekleyebilir ki? Peki size soruyorum, bu müfredat ve sistem ne kadar masum? Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı, Tevhid dergisinin 9. sayısında yayınlanmıştır.